ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, İran ve nükleer tesislerine saldırmak için geçerli bir planları olduğunu ancak bu fikrin muhtemelen iyi sonuçlar doğurmayacağını belirtti. İran'ın nükleer silah üretmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Mullen, Tahran'ın nükleer tesislerine yapılacak bir saldırının mı yoksa İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermenin mi daha riskli olacağını bilmediğini yine de saldırı seçeneğinin geçerli olduğunu ve ABD'nin elinde hazır bir askeri harekat planı bulunduğunu belirtti. Tabi her halükarda bu durum bölgemiz için bir felaket olur. Greenpeace, Dalyan'da gerçekleştirdiği 10 günlük saha çalışması ve incelemeyi tamamladı. İnceleme sonuçlarına göre Çin'in petrol sızıntılarına karşı hali hazırda aldığı önleyici tedbirler yeterli değil ve ciddi sorunlara neden olabilir. Çin hükümetinin acilen Çin'in petrol altyapısına ilişkin kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapması ve petrol sızıntılarına karşı ulusal ve bölgesel bir acil durum planı oluşturması gerekiyor. Greenpeace tarafından bölgeye çağrılan Alaskalı doğa korumacı ve petrol uzmanı Richard Steiner yaptığı değerlendirmede Dalyan köfezinde yaklaşık 60 bin petrol toplandığını söylendi. Bu şaşırtıcı rakam 20 bin balıkçının çıplak ellerle ve hasırlarıyla gerçekleştirdiği bir mucize. Hükümet ise kazada sadece 1500 ton petrol sızdığı tahmininde bulunmuştu. Petrol 6 gün boyunca sızmaya devam etmiş ve vanalar ancak 22 Temmuz'da kapatılmıştı. Petrole olan madde bağımlılığımız felaketlerle peşimizi bırakmayacak. Çin ve bütün dünyanın fosil yakıtlardan bir an önce uzaklaşması gerekiyor. Meksika körfezinde tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine neden olan petrol sızıntısının yaşandığı derin deniz kuyusu, facianın patlak verdiği günden 3 ay sonra kapatılmaya çalışılacak. ABD'li yetkililer BP'nin yapacağı yeni çalışmada mühendislerin kuyuya çamur ve beton dökerek sızıntıyı kapamaya çalışacaklarını belirtti. Bu işlemin 5 ile 7 gün Sonrasında ise yakınlardaki bir kuyudan çamur ve beton pompalanarak sızıntı tamamen durdurulmaya çalışılacak. Derin Deniz Kuyusu 20 Nisan'da Deepwater Horizon platformunda yaşanan patlamanın ardından petrol sızdırmaya başlamış. Geçtiğimiz iki hafta ise sızıntı geçici olarak durdurulmuştu. Geride bıraktığımız haftada ise BP, Körfez'deki temizlik çalışmalarının 32 milyar dolara mal olacağını belirtmiş ve 17 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Bu rakama doğaya ve bizim geleceğimize olan zararlar Dahil tabii. Hı. ABD Dışişleri Bakanlığı 2005 yılından bu yana ilk kez yeni bir silah kontrol uyumluluk raporu yayınladı. Raporun gizli olmayan kısımları dünyanın hala biyolojik silahların gölgesinde yaşadığını gösteriyor. Rapor İran, Kuzey Kore ve Suriye'nin biyolojik savaş programları olabileceğini ve Rusya ile Çin'in biyolojik silah geçmişini henüz tamamen kapatmamış olduğunu belirtti. Hangi ülkelerin biyolojik silah programı yürüttüğü kesin değil. Dahası Uluslararası Biyolojik ve Zehirli Silahlar Sözleşmesi, BWC, bu tehditin önüne geçilmesine yeterince etkili olamıyor. Sözleşmenin acilen revizyona ihtiyacı olmasının yanında teröristlerin veya akli dengesini yitirmişlerin bu tür silahları kullanmasıyla ilgili çok fazla şüphe ve çok az bilgi bulunuyor. BWC'nin imzalanmasının ardından Sovyetler Birliği anlaşmayı defalarca ilal etmişti. Yeni biyolojik silahlar geliştirmek ve denemek için çok sayıda laboratuvar kuran Ruslar korunmasız toplulukları çok kötü etkileyebilecek adı bile bilinmeyen mikroplar üretmek için genetik mühendisliğe başvurmuştu. Ayrıca ölümcül şarbon bakterisini üretmek için fabrikalar inşa ederek tüm bunları sivil eczacılık kurumu Biopreparatın arkasına gizlemişlerdi. İngiltere'de klonlanmış ineklerden elde edilen sütün gizlice ve yasa dışı bir biçimde ülkedeki süpermarketlerin raflarında yer aldığı iddiası ortaya atıldı. Tüketicilerin bu konudaki duyarlılığına rağmen süt ürünleri paketlerinde hiçbir açıklama bulunmayan İngiltere'de klonlanmış süt üreten çiftçilerin işlerinin aksamaması için kimliklerini gizli tutmaya çalıştıkları öne sürdürüyor. İngiltere Gıda Standartları Kurumu, FSA, Daily Mail'e de konunun soruşturulacağını ancak klonlanmış ineklerden elde edilen sütün gıda standartlarına uymadığını belirtti. AB Parlamentosu ise klonlanmış hayvanların süt ve etlerinin tüketimine yasak getirmeye karar verdi. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi. Bir çiftlik sahibi ise klonlanmış ineklerden süt elde ettiğini kabul etti. Aynı kişi bu hayvandan elde ettiği embriyoları Kanada'ya sattığını da söyledi. İsmini vermeyen çiftçi iyi giden işlerinin bozulmaması için bu konuda açıklama yapmak istemediğini belirtti. Gıdaların güvenli olduğu